''Bu yiyecekleri nereden buluyorsun?'' deyince de, o, bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah, dilediğine sayısız rızıklar verir.'' derdi. İşte o sırada, Zekeriya Rabbine niyaz edip, ''Yâ dedi. ''Bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen, duaları işitip icabet edersin.''